بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق اد evet. diyor ki Imam Buhari bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetimden bir topluluk hak üzere zahir olacaklar. Galip olacaklar. Açık ve beğen bir şekilde ortada olacaklar. Yani ümmetten bir topluluk az da olsa bu. Ki az olacak. Aleyhisselatü vesselam da öyle veriyor. Taife az bir topluluk. Hak üzere olacak. İmam Bukhari diyor ki kim bu hak üzere olacak o topluluk? Diyor ki ehlul ilim. Onlar kimlerdir? Ehlul ilim. İlim ehli olanlar. Ehlül İlim. ilim sahibi olanlar, ilimle meşgul olanlar, ilim okuyanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadiste müjdelediği kimseler. Diyor ki Tirmizi rivayet ediyor. Tirmizi biliyorsunuz kimin öğrencisi? Tirmizi kimin öğrencisi? Buhari'nin Buhari öğrencisi. Diyor ki Tirmizi "Seme'tu Muhammed bin İsmail. Muhammed bin İsmail'i işittim." Kimi? Muhammed bin İsmail. Kim o? Buhari. Diyor. Şöyle diyordu. Semi'tu Ali ibn al-Medini. Buhari ne diyor? Ali ibn al-Medini'yi işittim, duydum ki bu bu hadisle alakalı şöyle diyor. Hum ashabul hadis. Kimmiş bunlar? Hadis ehli adamlar. Hadis ehli olanlar. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Sünnetine uyanlar, sünnetini baş edenler, onu okuyanlar, amel edenler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere bu hadisteki e, işaret ettiği kimseler. Evet. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk hadis. Haddesene ubeydullah. Haddesene ubeydullah. ibn Musa, an Ismail, an Kays, an El Mughire ibn Şuhbe, an El Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal la tezalu taifetun min ümmeti ümmetimden bir topluluk az, bir topluluk devam ede gelecek zahirine, zahir olarak, üstün olarak, galip olarak hatta ye'tiyahum emrullah ta ki bu böyle ne zamana kadar devam edecek Allah'ın emri gelene dek, kıyamet kopana dek bu böyle olacak her zaman ehli sünnet Selefi salihinin yolundan giden o topluluk, ilim ehli, ashab hadis ne olacak? Zahir olacak. Konuştukları zaman ilimle konuşacaklar. Amel ettikleri zaman bir nur üzerine, basiret üzerine amel edecekler. Falanca yerde şöyle geçti, falanca o keşifte gördü değil. Rahum zahirun ve Allah'ın emri geldiğinde onlar yine ne olacaklar? Zahir olacaklar, üstün olacaklar. Diğer hadisi de alalım. حدثنا اسماعيل حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب اخبرني حميد قال سمعت معاويه ابن ابي سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا فقهه في الدين معاويه ابن ابي سفيان معاويه ابن ابي سفيان ابي سفيan'ın neyi oğlu muaviye radiyallahu an leyinun lakabı muavin'in lakabı mukminin dayısı Mü'minlerin dayısı. Değil mi? Kale semih tun sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Diyor ki Muaviye radiyallahu anh. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Şöyle diyordu. Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fit din. Allah kimin hakkında hayır murad ederse Allah-u Teala kimin hakkında hayır murad ederse, hayır isterse o kuluna abar. Zengin mi yapar? Hayır. Okulu padişah mı yapar? Hayır. Ufakî <gülüyor> din dinde fakih kılar. Ne demek dinde fakih olmak? Dini anlayan, dini bilen, dini nur üzerine, basiret üzerine yaşayan, amel eden. Eğer sen de ey Abdullah, ey Allah'ın kulu. Allah'ın senin hakkında hayır dileyip dilemediğini görmek istiyorsan kendine bak. Neyle iştigal ediyorsun? Neyle meşgulsun? İlimle mi, filmle mi? Evet. Rabbi zidni ilme. allah Teala peygamberine doğayı öğretirken, nasıl dua edeceğini öğretirken, nasıl dua etmesini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Rabbi zidni, Rabbim beni arttır. Neyimi arttır? İlme. İlmimi arttır. İlmimi arttır diyor. İlim konusunda çok gayretli olmamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Koşturmamız lazım. Mücadele etmemiz lazım. Nefsimize karşı, şeytana karşı, ailemize karşı, dünya hayatının meşgalesine karşı. Bu allah Teala'nın kulu hakkında dilediği bir hayırdır. İlimle meşgul olması, ilim öğrenmesi, ilim ezberlemesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İnneme ene kasimun, ben dağıtırım, veririm. Ve yu'tillâh. Veren ise kimdir? Allah'tır diyor. وَلَنْ يَزَالَ اَمْرُ هَذ۪ي الْاُمَّ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَ اَوْ حَتَّى يَئْتِيَ اَمْرُ اللّٰهِ عَزَّوَجَالِ Bu ümmetin diyor emri, bu ümmetin durumu istikamet üzer olacak. Dost doğru yol üzer olacak. Ta ki Allah'ın emri kıyamet saati kopana dek. İmam de dediği gibi kim bunlar? Ehlul ilim, ilim ehli. Daha önceki rivayetleri hatırlayın. Korkulacak o, bizi korkutacak olan rivayetler. Allah-u Teala ilmi yapmaz? Yeryüzünden çekip almaz. Nasıl alır? Alimler, Alimler alır. olarak. Bakın, yani bir İmam Nasiruddin El-Albani Rahimahullah'ı düşünün. İnsanlar dünyanın her yerinden arayıp, ulaşıp, soru soruyorlardı. Vefat etti. Abdülaziz bin Baz Rahimahullah'ı düşünün. vefat etti. Ve hepsi birer sene arayla vefat ettiler. Muhammed ibn Saliha el-Husaymin rahimahullah'ı düşünün vefat etti. Hepsi böyle peş peşe. Yani bir sıkıntı olduğunda, içinden çıkamadıkları bir konu olduğunda hemen ne yapılırdı nab ümmet? Ne yapardı? Bu üç büyük alime gider. Bu üç büyük alimden sorarlardı. Ama Allah sana ne yaptı? Onları peş peşe aldı. Şimdi tabi Yeryüzü elhamdülillah alimsiz kalmadı. Hala bu ümmetin rabani alimleri var, mevcut. Hayatta olan Salih el değil mi? Ve diğer bilinen tanınan alimler var elhamdülillah. Ama her geçen gün alimler ne yapmakta arkadaşlar? Azalmakta. İlim ehli azalmakta. Bizlere düşen ne? Kendimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu ne yapmamız gerekiyor? ilim üzere yaşamamız ve yaşatmamız gerekiyor. Yani buradaki çocuğu olan herkes çocuğunu hafız yapmayı düşünmesi lazım. Şimdiden bunun planlarını hesaplarını yapmaya çalışması lazım. Kur'an'ı ezberleyen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini ezberleyen, Kur'an ve sünnetle amel eden, küçük yaştan itibaren çocuğuna elbise giydirdiğin zaman erkekse ona göre, kızsa ona göre giydireceksin. ...namaz konusunda. Hırslı olacaksın, azimli olacaksın. Ta ki çocuk büyüdüğünde... ...Kur'an ve sünnetle... ...yaşadığı için, Kur'an ve sünnetle... ...büyüdüğü için... ...ne olacak? Bunu yaşamaya devam edecek. Kim bir şey üzerine büyürse, onunla ne haber? Yaşlanır. Onu artık ondan koparamazsın. Biz şimdi bu toplumu... ...neden düzeltemiyoruz? Yani bu toplumla neden hep mücadele içindeyiz? Niye anlamıyor? Çünkü... Bunları görerek büyüdü camide, değil mi? Çevrede dinleyince bunları gördü, bunları buldu, bunlarla gençleş genç olarak yaşadı, bunlarla orta yaş, bunlarla yaşlandı, 60 yaşına gelmiş de artık o adamın yani bidatini bırakması çok zor. Allah hidayet etmedi etmek, etmez ise, değil mi? Normal şartlarda adam bırakmıyor. Çünkü yani tırnak parmağına var yapışır, değil mi? Ya tırnak gibi artık. Fırnak gibi. Bir bidat çıkıyor. O bidat çıktığında, piyasaya sürüldüğünde... Değil mi? Onu görüyor böyle küçükler, çocuklar. Onunla büyüyorlar ve onunla ölüyorlar. Sen ondan sonra o nesilleri düzeltmen çok zor oluyor. Sünneti öğretmen çok zor oluyor. Sünnet bu diyorsun. Yok adam umurunda değil yani. Diyorsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında, yorguluğa çıktığında... Farzları kılarmış, sünnetleri kılmazmış. Ha öyle mi diyor? Adam bakıyorsun hala sünnet kılıyor adam. Çünkü böyle görmüş. Yani namaz onun için bir böyle bir ritüel. Anadan babadan alınan bir anneanne örf. Halbuki ya bunu yapan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bunu emreden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bunu böyle yapmıştır. Senin şu anda yapma, yaptığın gibi değildir. Demene rağmen, bunun yeterli olması gerekmesine rağmen yeterli olmuyorlar için. Yok diyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyorsun tesbihatını tek yaparmış, kendisi yaparmış. Hani namaz kıldırıyorsun. diyelim bir yerde. Namazdan önce güzel bir ifadeyle, güzel bir üslupla anlatıyorsun. Anlaması lazım değil mi o bu adamın bunu? Selam veriyorsun. "Aman, tesellam Yine başlıyor okumaya. Ya sizin için Resulullah'ta ne vardır? En güzel örnek. en güzel örnek vardır. en güzel örnek. Fakat kana alıkum fi rasulillahi usvetun hasene limen kana yercullah vel yevmal akhir ve zekeralllaha kesira. Kimler için Allah Resulüne güzel örnekler var? Limen kana yercullah. <gülüyor> Allah'ı umanlar için. Meselesi Allah umduğu, ümit ettiği Allah. Vel <gülüyor> Kıyamet gününü her zaman bir var? Kıyamet, ölüm. Allah'ı çokça alan, bu üç özelliğe, üç haslete sahip olan adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne var? Örnek alır. En güzel örnek onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer bu üç hasletten eksiklik, problem, sıkıntı varsa o adamda Resulullah sallallahu aleyhi ve örnek almasında ne vardır? Sıkıntı vardır. Evet. Önümüzdeki hafta inşallah Allah Teala Peygamberine bir ayet indiriyor. Bu ayet indiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korkup hemen Allah'a sığınıyor. Hatta bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'tan şu üç şeyi istedim. Bana ikisini verdi. Birisini yapmadı? Evet. Vermedi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların arasındaki en şerefli insan. Gelmiş, geçmiş günahı affolmuş. Peygamber allah Teala'ya el açıp dua ediyor. Bir şey istiyor ve Allah-u Teala onu ne yapmıyor ona? Vermiyor. Üç şey istedim diyor. Bana ne yaptı? İkisini verdi. Bir tanesini vermedi. Bununla alakalı Allah nasip ederse önümüzdeki hafta konuşacağız. Subhanakallâhum ve hamdik. Eşhedü ve la ilahe illa ente estağfirullah.